Değerli Kardeşler Bu Hafta İnşaAllah 17. Dersimiz 9. Konudayız Vahyin Kısımları nevilerinden Bahsedeceğiz Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Haberleri Yani Semavi Kitaplardaki Tevrat ve İncil'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zikredilmesinden bahsedeceğiz. Şimdi geçen hafta ilk gelen vahiylerden bahsetmiştik. Onunla ilgili çıkartılacak dersleri söylemiştik. İlk vahiy biliyorsunuz Hira e, mağarasında İkra suresiyle İkra diye başlayan ayetlerle geliyordu.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 Peygamber Aleyhisselatü hadislerine ise vahiy gayrı metlu yani tilavet edilmeyen vahiy ismi verilir. Her halükarda vahiydir. Bunun vahiy olduğunu yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin vahiy olduğunu, sahih ama sahih olan sözlerinin onlar ilim ehlince tespit edilmiştir.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 En babayit 150 kiloyu kaldırıyor. Ve biraz daha artık. Ama bu vahyin kaldırılması, vahyin taşınması, yüklenmesi var ya. Bu kadar ağır bir şey ki. Allah Azze ve Celle, hani Ahsap Suresinde emaneti, inna aradana al-emanet aleyh s-mawat wal-arda, faabine minha, aşbqn minha, faabine minha, aşbqn minha.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 Vahmela hal insan, ayet kırımda ramazan. Vahmela hal insan, nehu kane zalümen, cahhulah. Onu insan yüklendi diyor. O çok zalim ve cahildir. Emanet, yani insan yüklendiği emanet ağır. Vahi ondan daha da ağır. Ama Rasulleri Allah Azze ve Celle seçmiştir. Bu emaneti kaldırabilecek verecek Onun için Allah Azze ve Celle, La yükelle fuhlu. Nefsen illa vusaha, hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemez buyuruyor. bu. Bu birçok yerde geçer. Birçok bir konuyla alakalı geçer. Yani birçok mevzuya şamildir. Allah Azze ve Celle hem Nebiimize yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de ondan önceki bütün Nebilere vahyediyor. Buna şu ayet kerime delillik ediyor. İnne uhayna ileyke kemaa uhayna ila Nuhin ve'n-nebiyyeena min ba'di. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve <gülüyor> <gülüyor> elhayna ila İbrahim ve İsmaila ve İshaka ve Yakuba. Ve ve İsa ve Eyyub ve ve Yunusa ve Haruna Yunus ve, Harun ve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 Kuranda sayılan peygamber ismi kaç tanedir di? İsmayı söyle bakayım. Efendim? Kaç tane? Kim söyleyecek? 25 tane. 25 tane. Kuranda ismi geçen peygamber adedi 25'tir. 25 tane. Hayır.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 Hikayesini anlatmadığınız peygamberler de var Yani 25 peygamberin haricinde daha bir sürü peygamber. Allah Azze ve Celle وَمَا كُنَّا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولًا Biz hiç, hiçbir şekilde azap edici değiliz. Ta ki peygamber gönderinceye kadar. Yani bir topluluk yaşasın. Afrika'da, Amerika'da hani diyorlar ya insanlar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 uzun şeklini daha önceki derste vermiştik. Diyor ki Ayşe Validemiz, Aleyhisselatu Vesselam'a vahyin ilk gelişi diyor, uyku halindeyken salih rüya ile olmuştur. Bu rüyayı sanki diyor, sabahın yarınması gibi, yani apaçık, sabah nasıl böyle ortaya çıkar, geceden ayrılır, e, felakız sabah dediği, Sabahı dediği o, yani sabahın yarılması gibi açık bir şekilde rüya halinde gelmiştir vahidir diyor. İlk vahyun başlangıcının bu olduğuna işaret ediliyor. Evet. Kardeşlerim rüya peygamberliğin peygamberliğin cüzlerinden bir cüzdür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 bir şeyi koyması, yani ilham etmesi şeklinde. Bu çoktur. Bu şekildeki vahyin gelişi çoktur. Aleyhisselatü Vesselam bundan bahsediyor birçok yerde. Mesela bir hadiste Umame, <gülüyor> Ebu Umame'nin rivayet ettiği sahip bir hadiste diyor ki, Ruhul Kudus. Ne demek Ruhul Kudus? Cebrail'in Cebrail. Cebrail. Cebrail isimlerinden biri de Ruhul Kudus'tur.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 Şükür bir itaat amelidir. Kim şükrederse itaatle hareket etmiştir. Allah arttıracaktır onu. Ve in kefertum fennellaha ganiyyun alim. <Sessizlik> Eğer küfrederseniz Allah alemlere ihtiyacı yoktur, zengindir diyor. Evet. Bu şekilde melek geliyor.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 Ömer radıyallahu anh'dan vevayet ediliyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh Beynenâ nahnu inda Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem zâte bir gün Nebi aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında idik. İstela' aleyna racm Bize bir adam çıka geldi. Şedidu Şedidu beyâdü ve şedidu şa'r ve şedidu e, sıvâdü şa'r Elbiseleri oldukça bembeyaz ve saçları da oldukça siyah La yura sefer. Üzerinde yolculuktan hiçbir eser yoktu. Wala ya'rifuhu minna ahad. Bizden de hiç kimse onu bilmiyordu diyor. Sonra celse eren nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi ali isnadunun yanına oturdu. Babada Ellerini dizinin üzerine koydu. Dizini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dizine dayadı ve da ellerini de dizinin üzerine koydu. Ve kâle akbirni anil is anil İslamı ya Resulallah ya Muhammed yani, ey Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. İslam'ın ne olduğunu soruyor. Bu adam kimse bilmiyor melek olduğunu.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 Bir adam Ali Sıratu Veslam'a ey Allah'ın Resulü sana vahyin gelişi nasıldır diye soruyor. Ali Sıratu Veslam diyor ki bazen bana böyle bir zil sesi, çınğrak sesi gibi gelir. Ve o bana en ağır gelendi. Bu hal geçtiği zaman diyor ben ancak ben o zaman diyor bu hal gittiği zaman e, artık meleğin söylediği şeyi anlarım, idrak ederim, hıfsederim diyor. Bazen de melek bana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 Onlardan biri bu şekil. Ve aleyhissalatü vesselam çok etkileniyor bunlar. Az önce de ifade ettiğim gibi sahabe bile ayağım kırılacaktı diyor, kopacaktı diyor. Subhanallah. Yani şöyle bir düşünüyoruz da vahyin peygamber aleyhissalatü vesselama gelişi Allah'ın kelamının ne kadar değerli olduğunu bize anlatıyor. Ne kadar ağır olduğunu anlatıyor.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 Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri gelir. Bir insan Allah'ın kelamını Kur'an okuduğu zaman Allah Azze ve Celle ile konuşuyormuş gibi olur. Onun sözlerini tekrar ettiği zaman onunla konuşuyormuş gibi olur. Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı vardır. O geçmişte konuşmuştur. Şimdi konuşur ve gelecekte de konuşacaktır.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 Miraç'a delalet eden bir başka ayet ise onların bilmediği Necm suresindeki ayetler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oraya çıkışta Cebrail'i görmesi, Allah'ın ona vahyedeceği şeyi vahyetmesiyle ilgili Necm suresinin ilk ayetlerine bakarsanız, Miraç'a da o da delalet ediyor. Çok açık bir şekilde hem de. Evet.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 Sonra da diyor elini diyor göğsüme koydu rüya esnasında. Elinin soğukluğunu sırtımda hissettim diyor. Şey, evet sırtımda hissettim diyor. Elinin so elimin soğuk elinin soğukluğunu böyle göğsümde hissettim. Ve dedi ki ey Muhammed tekrar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 ve öyle de oluyor. Subhanallah. Cebrail Cebrail Aleyhisselam bunun gibi birçok nebi Aleyhisselam'ı hep korumuş, hep uyarmış ve desteklemişti. Bunun şahidi Cin Suresi'ndeki bir ayet. Ve la yuzhiru ala gaybihi Ve la yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybına bilinmeyen şeyleri Allah kimseyi muttali müttali Kılmaz. İlla menur tadamir rasulun ancak rasullerinden seçtiği kimse. İlla menur tadamir rasulun. Fehim nehu yaslukumimdeini yedihi ve minxalfihi rasada ve onun da o peygamberin de önün ve önünden ve arkasından bir koruyucular gönderiliyor. Yani peygamber önünden ve arkasından onu koruyuyor. Hak üzere gitmesi hususunda.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 Mesela İncil'de, Barnaba İncilinde diyor mühendis, 41. <gülüyor> 41. Mukaddes bölümde şöyle yazıyor: Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle e, hicablандığı zaman, yani gizlendiği zaman diyor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 gelmeyecektir. Yani bununla kastedilen e, Hamid, Hammad yahut Ahmet. Yani Nebimiz ve vesselam gelmeyecektir diyor. Ben gitmezsen ben e, çekilmezsem aranızdan o gelmeyecektir diyor. Bir başka İncil'in e, nuskasında ise şöyle geçmiş. Yüce yükseklerde Allah'a hamd olsun.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 Daha küçücükken Rahip Bahira ile karşılaştığı zaman Bahira onun özelliklerini biliyor değil mi? Nereden biliyor? İşte bu ifadeler. وَرَقَبِ النَّوْفَلْ Hatice radıyallahu anha'nın amcaoğlu onun peygamber olduğunu biliyor ve memleketinden çıkartılacağını söylüyor. Nereden biliyor? Bu kitaplardan biliyor. Kur'an'da bize şu ayetle onların kitaplarında olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Başka ayetler onların gizlediği şeyi de söylüyor. Vıdqa al İsa bin Meryem'e ya ben İsrail'e inne Rasulullah ileyim. Musaddika alıma bin eydey. Meryem olu İsa hatırla ki bir zamanlar şöyle demiştim Ey İsrail oluları, ben önümdeki tevratı doğrulayıcı olarak vabıbesiran bir ve ondan sonra da.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 Ve onun diyor bir peygamber olduğunu söylüyor, kanaat ediyor Hira'nın o zamanın e, hükümdarı. Bu da buhar bu ve Müslüm hadislerinde sahi olarak geliyor. İnşallah Allah nasip ederse bunları ileride söyleyeceğiz. Evet. Peki, bu kadarla yetinelim. Allah Azze ve Celle, mebimiz Ali sırati ve selamı. En güzel şekilde tanıyıp, en güzel şekilde örnek alan, hayatına geçiren kullarından yelisin. Bizleri bu hususta basiretli kılsın ve bizim günahlarımızı bağışlasın. Bize Firdevs cennetini nasip etsin. Orayı hak eden kullarından yelisin. Hâzâvallâhu alem ve sallallâhu alâ nebî Muhammed. Subhanıkallâhum ve bebehandık eşhedün lâ ilâhillâhillântestâhverişhâbetü büleyhîm. <gülüyor>